arte-util.org adresinde erişilebilir olan Yararlı Sanat Arşivi. Bu arşivde sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için sanatı araç haline getirmiş pek çok sanat pratiğine dair bilgileri bulmak mümkün. Programımızın bu bölümünde sanatçı Pınar Öğrenci ile birlikte sanat aracılığıyla göçmenliğe dair sorunlara müdahale etme pratikleri üzerine konuşacağız. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk. Bugünkü sohbetimizin başlangıç noktası Yararlı Sanat Arşivinde 147 numarayla yer alan Kine Mensch ist illegal. Kimse yasadışı değildir adlı iş olacak. 1997 yılında başlayan proje yerelde örgütlü göçmen danışma topluluklarının oluşturduğu uluslararası bir network. 28 Haziran 1997 tarihinde bir konferansta bir araya gelen 30'dan fazla göçmenlerle danışma ve ırkçılıkla mücadele örgütünün yayınladığı bir metin ve sonrasında bu projenin başlatıcısı olan Florian Schneider tarafından gerçekleştirilen irili ufaklı birçok proje bu kapsamda yer alıyor. No Border Network ve Kain.org gibi pratikleri bu kapsamda sayabiliriz, bu proje altında sayabiliriz. Göçmenlik meselesi aslında son dönemde sanat pratiklerinde çok yer bulan bir tema. Senin de pratiklerinde bir sanatçı olarak bu temayı görmek mümkün. Çok farklı açılardan, başka bakış noktalarından bu temayla ilişkili pratikler yürütüyorsun. Senin bir sanatçı olarak pratiğine göçmenlik nasıl dahil oldu? Belki en başından bunu konuşarak başlayabiliriz. Ee, nerede e, göçmenliği bir e, sanatın, pradidinin bir konusu olarak görmeye başladın? Ee, sanırım bunun cevabı benim e, kişisel tarihimle ilgili. E, 17 yaşında doğduğum şehir olan Van'dan e, İstanbul'a mimarlık okumak için e, göç ettim. E, ve o gün bugündür göçmenim. E, dolayısıyla küçük bir şehirden... E, Türkiye'nin en büyük e, ve en canlı şehrine, e, hayal şehrine gelmek e, benim için çok büyük bir dönüşümdü. E, dolayısıyla göçmenliği, e, göçmenliğin deneyimlerini e, yaşamış birisiyim e, ve bu yüzden iş, işlerimdeki etkisinden bahsedebiliriz. E, son son iki yıldaki e, ee, yoğunlaşmam göç üzerine yoğunlaşmam ise e, Türkiye'nin biraz son e, son birkaç yıldaki e, politik durumuyla ilgili. Bir, e, yine bu defa Türkiye'den daha batıya e, bir göç arayışı e, göçme arayışına girdim. Ve bu sırada birçok göçmenle karşılaştım ve hem benim İstanbul'dan Avrupa'ya göç arayışım hem onların mecburi göçü bizi bir şekilde birleştirdi, yakınlaştırdı. Senin pratiklerinde az önce dediğim gibi aslında göçmenliğe dair birkaç farklı bakış açısından konuşan ya da bakış açısını irdeleyen işleri bulmak mümkün. Bunlardan ilki... Ya da benim dikkatimi çekenlerden ilki led ışıklı şehir İstanbul işinde aslında göçmenlerin İstanbul'daki varlığının kaydını tutan onları tespit eden ve göçmenlerin şehre dönüştüren etkisini bir şekilde mercek tutan bir iş. Bunun, buna dair ne söylemek istersin? Sen mimar olarak şehirle kurduğun ilişkide göçmenlerin etkisi nasıl gözüne çarptı? Nasıl bir iş konusu haline geldi? Aslında öncelikle göçle ilgili bir iş üretmek değildi amacım. Öncelikle bütün bu hareketli imgelerin, reklam bordlarının şehirdeki çokluğu bir mimar olarak beni rahatsız etti aslında. Ve bununla ilgili bir iş yapmak istedim. Hı. Ee, ve aslına bakarsan az önce bahsettiğim bu hani büyük şehrin e, imge bolluğu, e, her şeyin hareket halinde oluşu, e, yani bunu küçük şehirle e, kıyasladığım zaman gerçekten çok büyük bir e, bombardıman e, halinde anlayabiliriz şeyi imge bolluğunu. Hı hı. E, bu benim ilgimi çekmişti ve bir şekilde bunu bir eser olarak sanat e, işi olarak yapmak istemiştim. Fakat gittikçe bu e, göçle beraber. Savaş sonrasında başlayan göçle beraber bordlardaki dil e, Arapçaya doğru dönüşmeye başladı. Ve daha çok ilgimi çekti tabii ki. Bu, bu durumda işin, işin anlamı da değişti. Göçle ilgili bir iş olmaya başladı. Kendi kendisini üretti aslında. Bütün bu süreç e, kendi kendisini üretti. Ve evet ki dediğin gibi göçün... E, Sokaktaki yansıması dile yansıması, şehre yansıması mimlardaki görüntüsü dönüşümü. İstanbul'un gittikçe dijital bir şey bir peyzaja kavuşması yani artık bu görüntülerin olmadığı bir sokaktan geçmiyoruz neredeyse bu hareketli görüntülerin Dolayısıyla Evet böyle bir iş çıktı ortaya. Yani İstanbul aslında özelde genelde Türkiye'nin göç alan yerler olarak tanınmasıyla eş zamanlı olarak değerlendirilebilir belki bu. Türkiye hep göç veren bir ülke özellikle Avrupa'ya göç veren bir ülke olarak bizim kavrayışımızda vardı. Fakat işte son 5-10 yıllık belki 15 yıllık süreç içinde artık göç alan bir ülke göçmenlerle de Türkiye'nin birlikte yaşadığı bir ülke olarak da bir kavrayışı sunuyor bize. O netişik bir şehir İstanbul işi dediğim gibi benim bakış açımdan aslında bu tespitin bir parçası gibi görülebiliyor. Bir sonraki aşamasında Maftini Vatanım adlı iş aslında bu tespitin bir adım ötesine geçen ve göçmenlerin hislerine, hallerine dair bir tespiti yapan bir iş. Buradaki ilham gene aslında şehirde, Gözlem mi oldu senin için şehirdeki evet. e gözlem mi? Evet, yine aynı şekilde Leda City işinde olduğu gibi aslında gözlemek ve bakmak, e, görmek, anlamaya çalışmak, e, yaşadığın şehirle ilişki kurmakla ilgili bir şey. E, <gülüyor> Martini'de sokaktaki, e, özellikle İstiklal Caddesi'ndeki e, müzik gruplarına katılan e, Orta Doğulu göçmenlerin... E, ...beden hareketleri, mimikleri, şarkılara verdiği tepkileri takip etmem üzerine çıktı. Maftin hikayesini çok anlattım ama çok kısaca tekrar değinebilirim evet, belki. Evet. Bir um, ulus şiir olarak yazılıyor 1931'de İbrahim Tukan tarafından Filistinli şair. Daha sonra 30'ların sonunda um, milli marş olarak besteleniyor evet. ve Filistin halkı için... Um, Filistin'in kurtuluşunun bir e, simgesi oluyor, bir sembol e, maaşı oluyor ve diğer Arap ülkeleri tarafından da e, destekleniyor ve e, kendi e, askeri bandolarında çalınan bir e, maaş olarak e, e, geçiyor ve bu, bu süreç içerisinde de popülerleşmeye başlıyor ve bir... E, ...konserlerde televizyon programlarında söylenmeye başlanıyor ve yani popüler bir şarkıya hatta işte İstanbul'daki en son benim karşılaştığım haliyle bir sokak şarkısına dönüşüyor. Ben bu dönüşümü göç üzerinden bu defa bir şarkının göçü üzerinden ya da bir marşın hem dönüşümü hem de göçü üzerinden anlatmaya çalıştım. Böyle bir iş çıktı ortaya evet. Yani İstanbul'da göçmenlerin var olduğunu ve onların aslında işte beraberinde getirdikleri hikayenin de buralarda duyulabilir olduğunun yanı sıra biraz önce dediğim gibi Türkiyelilerin göçmen olarak belki de yakın dönemde birçok insan hakkında olan bir yerlere gitme, buralardan uzaklaşma halinin bir parçası olarak görülebilecek bizim göçmen olduğumuzdaki durumumuz nedir ya da göçmenlik bir küresel olgu olarak neye tekabül eder?in tespiti ise gene bir başka işte benim gözüme çarpıyor. Kırmızı gökyüzünün altında saklambaç oynardık. Hep bu göçmenlere yakıştırdığımız ya da onların bir hissi olarak düşündüğümüz yersiz yürtsüzlük, endişe, güvencesizlik gibi hallerin aslında küresel bir olgu olduğu, hepimizin bir şekilde her an karşımıza çıkabilecek ya da her an içinde kendimizi bulabileceğimiz bir durum olduğunun tespiti gibi görüyorum. Bu işi doğru mudur? Doğru Evet. Ee, kırmızı göküzün altında saklanmaç oynardık. Yine bu son iki yıldaki hmm. Ee, yaşadığımız ortamla aslında e, ortamı düşünerek çıktı ee, e, artık gökyüzün mavi olmadığı, hepimizin karamsarlaştığı ve gelecek hayallerimizin e, gittikçe ee, gittikçe karan, e, karanlıklaştı aslında ve e, bulanıklaştığı bir, bir dönem geçirdik. Hala geçiriyoruz. E, ve bu kırmızı gökyüzü aslında e, anlatmak istediğim şey hepimizin gerçekten başına gelebilecek ve e, ansızın yaşayabileceğimiz bir şey. Bir tür şey gibi deprem ya da ee, ne ee, doğal, doğal bir felaket gibi ki videodaki Amerikan askerleri de bunu bir doğal felaket gibi gösteriyorlar aslında e, doğal bir felaket değil savaşın ta kendisi bütün herkesin hayatına olduğu gibi bizimkini de e, değiştirebilir ve e, ayağımızın altındaki zemin e, bir anda kayabilir bununla ilgili bir işti. Sanatçı Pınar Öğrenci ile beraber göç ve göçmenlik meselesinin sanat pratiklerinde onun sanat pratiklerinde farklı bakış açılarından ele alınması üzerine konuşuyoruz. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Ne dinliyoruz? Mercedes Sosa'dan Gracias a la vida. era <gülüyor> chilena. la vida che mi ha dato tanto me dio dos luces che quando lo sapo perfetto distingo lo negro del blanco in el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes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 Kelimeler, ki piyano hermano, y luz la ruta del alma, del que amando. yo anduve en ciudad de tu, calle y tu patio. Gracias a la vida,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 Güzel claro. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la şeyi Y me ha dado el şeyi Así yo distingo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 Tekrar merhaba açık radyo dinleyicileri. Yararlı Sanat Arşivinde sanatçı Pınar Öğrenci ile beraber göç ve göçmenlik meselesinin sanat pratiklerinde bir tem olarak var oluşunu ve aslında e, göçmenliğin sanat aracılığıyla pek çok açıdan kavrulanabilir hale gelmesini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Pınar Öğrenci'nin pratiklerinde göçmenliğin bir olgu olarak tespiti ve göçmenlik hallerine dair e, kişisel deneyimi üzerinden konuştuk. Ee, aslında yarar kavramı ya da yararlı sanat kavramı da e, ki temel fikirlerden bir tanesi bir toplumsal ya da siyasal soruna dair imgelerin, temsillerin üretilmesinin ötesinde sanat aracılığıyla doğrudan o toplumsal sorunun bir çözümünün üretilmesi, bir yarar e, çıktısının olması sanat aracılığıyla. Senin de aslında geç dönem pratiklerinden birinde belki e, bu yararlı sanat fikrinin izini sürmek mümkün. Bilmiyorum sen kendini... Kreatini e, yararlı sanat ile değerlendiriyor musun? E, muhtemelen değildir. Ama ben e, yararlı sanat e, etrafında düşündüğümde senin işlerinde aslında bir tür paralellik görüyorum bu fikirle. Üstümüzden hafif bir rüzgar esti işi e, bahsettiğim Biraz bu işin hikayesinden bahsedebiliriz öncesinde. Bilmeyenler için onu konuşarak başlayalım. Sonra da bu yarar veya ya da işte e, çözüm üretme, çözüm üretecek müdahale bulunmak kısmını konuşuruz. Tabii ki. Ee, üstümüzden hafif bir rüzgar esti. Ee, işi, e, Viyana'da tanıştım e, e, müzisyen Ahmet Şakaki, Bağdatlı müzisyen Ahmet Şakaki'nin e, Bağdat'tan İstanbul'a e, sonra Türkiye'den Midilli'ye ve e, Viyana'ya geçişiyle ilgili e, bir süreçte yaşadığı aslında küçük bir hikayeden o, e, yola çıkıyor. E, Ahmet... E, Türkiye sahil illerinden doğru giderken yanında sadece Udun'u taşı taşımak istemiş. E, fakat kaçakçılar e, botta daha fazla insana yer açmak e, ve botu hafifletmek için her türlü eşyayı e, atmalarını istemiş. Ve Ahmet e, Udun'a e, bir şekilde e, Midilya'ya doğru giderken e, veda etmek zorunda kalmış. Bu hikayeyi duyduğumda e, çok etkilenmiştim e, ve bununla ilgili bir iş yaptım. Ee, bu işte sadece bir ud imgesi görüyoruz, denizde yüzen bir ud ee, ve Ahmet'in e, hikayesini dinliyoruz. Bu işi üretirken e, yararlı bir sanat yapma fikri aslında yoktu ama e, sonuçta e, sanatçı, yazar, mimar... E, bir inisiyatif yürütücüsü olarak zaten e, bu bu tür bir dayanışma hayatımın içinde zaten var yani bunun bir amaç olmasına gerek yok zaten çok doğal bir şekilde hayatımın içinde yer alan bir şey <gülüyor> e, dolayısıyla e, elbette aklım ucundan geçti yani bu işi üretiyorum ama bunun Ahmet'e ne faydası olacak e, bir şekilde insanları ...insanlardaki bir duyguyu, e, es geçtiğimiz bir duyguyu harekete geçirmek istemiştim aslında. Çünkü Hı. bu insanlar e, göç ederken e, bütün hayatlarını geride bırakıyorlar. Yani çok e, biz e, çok memnun değiliz bu göçten. Sürekli şikayet ediyoruz ama e, e, bütün kültür, e, mahalle hayatı, e, eş dost e, ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, bildikleri çevre... Ee, hemen hemen her şeyi geride bırakıp e, bambaşka bir dünyaya doğru göç ediyorlar. Ve bu, bu işte aslında Ege Denizi bir sınır, bir border, e, bir e, sınır olarak gör, görürsek e, sınırın bir, iki yakası arasındaki farkı e, anlatıyor. E, ve bir şekilde Ahmet'in hayatına dokundu ve onun hayatında bir dönüşme yol açtı. E, ve bu beni çok mutlu etti. Aslında bu iş e, senin e, doğrudan göçmenlere dair yaptığın e, ya da işte bir tür benim durduğum yerden yarar olarak değerlendirebilecek çıktısı olan ilk iş değil. Daha önce de Suriyeli sanatçılara dair, e, İstanbul'da yaşayan Suriyeli sanatçılara dair yazdığın bir iş e, üzerinden böyle bir e, müdahale vardı. Ondan biraz bahsedebilir misin? Elbette. O da aslında çok benziyor. Yine Çünkü üstümüzden hafif bir rüzgar esti bir sanatçının, bir müzisyenin hikayesi. Şeyde de yaptığım ilk röportaj çalışmasında Suriyeli sanatçılarla onların varlıklarını görünür kılmak istemiştim aslında bakarsan. Çünkü biz hep böyle işte Suriyeliler Suriyeliler deyip eleştiriyoruz toplum olarak. Fakat içlerindeki sanatçıları, entelektüelleri, yazarları görmezden geliyoruz. Ve ben mutlaka bu insanların içinde sanatçılar da vardır diye düşündüm. Ve küçük bir araştırmadan sonra beş tane Suriyeli e, ressama ulaştım. E, ve <gülüyor> onlarla böyle ciddi işte e, bir gazeteci gibi gidip evlerinde ya da bir dışarıdaki bir kafede röportaj yapmak yerine... ...hepsini birlikte eve davet ettim. Benim atölyeme davet ettim. Yemek yaptım. E, ve hep beraber e, biraz daha onların kendini rahat hissedeceği bir ortam oluşturmaya çalıştım. E, şeyler buldum, ne derler... E, e, Dolayısıyla güzel bir akşam geçirdik ve o akşamki e, e, izlenimlerim üzerinden bir yazı ortaya çıkardım. Artan Limited'de yayınlandı. <gülüyor> daha sonra Radikal'de yayınlandı. Ve sonra e, Dilek Winchester ve Atıf Akın'ın yaptığı Şamda Kayısı adlı sergi e, Salt Galata'da e, o sergi için bir fanzine dönüştürdüm. <gülüyor> ve daha çok yayıldı çünkü e, Arapça e, İngilizce ve Türkçe olarak basıldı. Daha sonra başka bir proje için Almanca'ya çevrildi hı hı. ve bu ıı, ıı, Suriyeli sanatçılar hakkındaki yazı ıı, birçok kişiye ulaşmış oldu. Burada ve dışarıda birçok kişiye ulaştı. Yani o suyu sanatçıların da buradaki varlığının altını çizen bir müdahale evet. oldu. Belki de onun aracılığıyla birçok sanatçı burada görünür hale geldi. Benim yazımdan sonra çok fazla gazeteci beni arayıp e, bu sanatçılara ulaşmaya çalıştı. Hatta Kültür Bakanlığı'ndan e, falan bir takım kişiler beni ara, ara, arayıp onlara ulaşmak istediklerini söylediler. Ben aracı oldum, ulaştırdım kendilerine. Hmm. Umarım bir faydası olmuştur hayatlarına. Az önce söylemeyi unuttuk. Ee, üstümüzden hafif bir rüzgar estişinde hikayesi anlatılan Ahmet'in e, yararlı bir çıktısı olduğunu söylemiştik ama Ahmet şu anda e, bir e, ...pasaport sahibi olarak Avustura, Avusturya'da... Evet. ...yaşıyor değil mi? Pasaport almasında... ...belki de vesile olduğu gibi bir şey. Yani evet öyle bir şey oldu. Söyle... Kunsthaus Viyana'da bir sergi yaptık. Hı hı. Ve orada e, Ahmet'le... E, ...birlikte geçirdiğimiz zamanlarda... ...kaydettiğim müziklerden oluşan... ...bir e, üçlü bir... E, e, ...film serisi vardı. Dokümenter diyebileceğimiz. Benim çok sanat olarak da görmediğim işler. E, bu e, işler... Üstümüzden hafif bir rüzgar esti adı, adı altında e, Kunsthaus Viyana'da sergilendi. E, ve işte bütün radyo e, konuşmalarına, e, gazete röportajlarında Ahmet'in görünür olmasını sağladım. <gülüyor> ve Ahmet e, Ahmet Needs His Papers isimli bir konser düzenledik. <gülüyor> e, <gülüyor> ve ses getirdi gerçekten de. Bir süre sonra, e, çok kısa bir süre sonra Ahmet e, pasaportuna kavuştu. Udun'a da kavuştun mu? Ee, Udun'a kavuşması için başka bir konser düzenledik. Ondan da bahsedebilirim. Ee, e, i̇lk Viyana'daki tanışmamıza vesile olan Işın Önol e, ve An e, Angewandte Kunst e, e, Üniversite hı hı. E, e, bir sergi düzenlemişti. Ve ben o sırada Ahmet'in Udun'un hikayesini öğrenince e, ona bir Ud hediye etmek istedim. Fakat çok pahalı olduğunu öğrenince kendi kendime bunu yapamayacağımı fark ettim. Ve e, sanatçı grubuna, küratöre, e, şuna e, söyledim, paylaştım. Hepimizin fikri, ortak e, fikri para toplamak oldu. <gülüyor> bir miktar para topladık fakat yetmedi. Onun üzerine Ahmet Needs'in Ud dedik ve bir, e, bir konser düzenledik bir tiyatroda. Dolayısıyla yüklüce bir parayı toplayıp Bağdat'tan onun istediği kalitede iyi bir Ud'u... E, Savaşın ortasını da getirmeyi başardık. E, bu bahsettiğimiz işlerin bir kısmı şu anda İstanbul'da meraklılar için görünebilir durumda. E, nerelerde görebilirler? Onlardan da belki biraz bahsetmek. E, tabii. Yani, e, maftini ilk sergisinde gösteriliyor. E, Rum okulunda, Galata Rum okulunda. Hı hı. E, bugün açılacak bir sergi var onun haberini verebiliriz hı hı. Yaren Akbal küratör, genç kuratör Yaren Akbal'ın düzenlediği uzak hafıza isimli bir sergi var Abut Efendi konağında bugün açılıyor hı hı. Ee, orada üstümüzden hafif bir rüzgar este işini gösteriyoruz ee, Biz, başka... bir de bugün Bilsart'ta kapanan ah, ah, evet. bir de bugün e, yarın e, Bilsart'ta kapanacak olan Unpeso isimli e, sergide e, bir işim var beklerim herkesi. görmek isteyenler için son gün olacak bugün ee, çok teşekkürler Pınar. Ben teşekkür ederim. Bugün sanatçı Pınar Öğrenci ile beraber göç ve göçmenlik meselesinin sanat aracılığıyla ele alınması farklı bakış açılarından ve aslında sanat aracılığıyla e, bir tür e, göçe ve göçmenliğe dair yarar üretme tanık içinde fikri üzerine konuştuk Pınar Öğrenci'nin kendi sanat pratikleri üzerinden. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.